<gülüyor> yahut iyi delille yakine erer, gerçek imana yol bulur. Şimdi iman denilen <gülüyor> bir buluşum var. Yani iman kelimesinin ifade ettiği bir mana var. Bu iki yönlü düşünüyor İki basamak, iki etapta. Birincisi, imanı taklidi <gülüyor> ikincisi ise imanı tahkiki yani hakiki iman <gülüyor> bunun bir tanesi avam düzeyinde olan varlıkların iki varlık olarak kendisini kabul etmesi, kendisini ayrı bir varlık olarak kabul etmesi ve ötede olan bir varlığı kabullenmesi yani ötede olan varlığın varlığını kabullenmesi ve varmış hükmüyle Kendisinin Allah'ın birliğine iman etmesi. Peygamberin, onun kulu olduğunun, Allah'ın varlığının birliğine iman etmesi. Bu iman ancak taklidi imandır. Yani annelerinden, babalarından, çevreden duydukları şekilde bir Allah varmış. Gaybe dediği, hayali gaybe. Gerçek gaybe olsa o ikinci imana geçer. Hayalde olan bir gaybe iman etmek. Bu imanın neticesinde eğer bu imanı çalıştırırsa, araştırırsa, iş, işlerli kazandırırsa bu imana bu imanın eksik olduğunu idrak eder. Yani yetersiz olduğunu idrak eder. Ama bu da bir başlangıçtır, bulsuz da olmaz. Bunu araştırmaya başladığı zaman neticede bakar ki daha evvelde bahsettiğimiz gibi yü'mününe bil gaybının varlığı ile dışarıdaki gayba iman etmek hükmü çıkar. Yani kendindeki gaybın varlığını idrak eder, bu varlığın kendi gaybını idrak eder ve bu birliği ancak iman yolu kurabilir. Bu tekliğe geçiş için bir basamaktır. Yani gerçek iman, tahkiki iman yani hakiki iman kendi birliğine geçmek için bir basamak, bir merdivendir. Yol kısa bir yol dedi Ebedi sürecek bir şey değildir. Eğer ömür boyu buraya da bir dedim, biz iman hükmüyle hayatımızı sürdürürsek daha henüz kesret aleminde yaşıyoruz. Bahtet aleminde <gülüyor> geçmemiz mümkün olmaz. Çünkü imanın ana teması ikiliktir. İster gaybi olsun ister şehadî olsun ikiliktir ve muhakkak inanan ve inanılan bir de inanma hükmü vardır uskudur hatta işte iman hükmü devam ettiğimizde şey, ise ikili hükmü ortadan kalkmaz. Şimdi gerçek imana yol bulur demesi işte çalışması suretiyle taklidi imandan geçer birinci etap taklidi imanda kalmakta var. Eğer biraz çalışırsa tahkiki imana geçer tahkiki imanı yaşadıktan sonra bakar ki kendisiyle hakkın arasında ayrılık gayrılık diye bir şey yok dolayısıyla imanın hükmü düşer yani otomatikman düşer kendisi istese de istemese de bunu gerçekten yaşıyorsa iman hükmü düşer mümkün değil çünkü yani, bulunması mümkün değil çünkü Ivan aracı fikrini dedi. Kendi evine girdikten sonra bir kişi evinin adresini ya evini gösterecek başka bir şeye, başka bir varlığa ihtiyacı olur mu? Olmaz. Girmişsin, evin misindesin. Ne lazım başka? Peki burada ne olacak? Ivan bitti. Onun yerine bir şey koymak lazım. Evet. Şuna bunun yerine küfür konulacak. Şimdi küfür de iki türlü. Biri taklidi küfür. Biri ise imanın ikinci basamağı gibi tahkiki küfür. Yani hakiki küfür. İşte taklidi küfürde kalırsak yine yandık gitti. Tahki. E, taklidi imanda olduğunuz gibi. Birbirinden farklı. Tahkiki küfre geçtiğimiz zaman o zaman işte imanımız gerçek yönüne gelir. Burada bahsettiği gibi. Yakına erer ve kendine yol bulur, kendini bilir. İşte küfür e, beşeri manada anladığımızda hakkı örtmektir. Yani hakkı örtmek, örtür manasına. Hakkı gizliyor biz beşeri manada anladığımızı ama. işte Allah'a kabul etmiyor. Allah'ın varlığını örtüyor, kabul etmiyor. Ne diyor kafir? Ben varım, benden gayri yok diyor. Ben Allah diye bir varlık tanımıyorum diyor. Kafirin sesi bu. Madde olarak ben Allah tanımıyorum diyor. İşte bu taklidi küfürdür. E hak da bunu söylüyor. Bu da ben var gayrı yok diyor. Başkası yok diyor. Bu alemde benden başka var mı diyor. Işte bu sözleri söyleyen iki mahal ikisinin de söz olarak sözleri geçerlidir. Laps olarak geçerlidir. Ama birinin yaşantısı da geçerlidir. Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Hak yok ben varım diyor. Ama o eee hakkı belirli bir mahalle nispet ettiği için eksikliği oradan meydana çıkıyor yani taklidi küfür bilgisizce yapılan yani küfür diyelim hakkı belirli bir mahal ile sınırlandığından şirke ve şeye girmiş günaha girmiş oluyor <gülüyor> suçlanmış oluyor ama diğeri hani cübbemin altında <gülüyor> haktan başka kimse yoktu, yoktur dediği alimde benden benden başka bir varlık yoktur demesiyle gerçek küfre geçmiş oluyor. Yani gerçekten kendini örtmüş ve <gülüyor> hayatını böylece <gülüyor> insanlar arasında sürdürüyor hükmüne geçmesi oluyor. İşte Çavir'den çıkarken dedikleri, <gülüyor> biri sana biri bana dediği, gerçekten bunu yaşayanlar ve idrak edenler içindir. Ne diyor? İşte buraya gelen kimse zaten bu kafirun suresi hükmü altındadır ve onu yaşar. Kul ya De ki, ey kafirler topluluğu. Biz hani diyoruz ki, ey batılılar, ey kuzeyliler neler dedi. Ha hiç ilgisi yok. Tabii ki onları da kapsamını alıyor yani. Fiil evet. boyutunda düşünürsek ki o geniş kurban evet. yani hepsini düşündüğün yerden hepsini kapsamını alır. Bütün zamanlar içinde. Hepsini alır. Ya ülker kafirun. Yani, ey kafirler. Yani, ey hak yani beni örten mahallerim değil. Bütün suretler de şamil olur ama aslında gerçekten hakkın varlığını kendilerinde perdeleyenler, bilinçli olarak perdeleyenler. Yani Allah'ın velileri demektir. Ey kafirler demesi, ey Allah'ın velileri, ey ben, velilerim demektir. Başka ifadesi. La eabudu ma teabudun budu. Deyin ki, onlara, yani muhakabımız kimse, la a Ben tapmam. Mata budun. Öyle bir şeyi tapmam ki. Sizin taptıklarınıza ben tapmam de. Tapmaz zaten. Kim kime tapacak? Neye tapacak? Hayalde yaşamıyor ki, hayali bir varlığa tapsın. İman ehli değil ki, imanın gereği tapsın kendini bilmiş, kendini bulmuş. Tapılan mahal olmuş. Bir başka ifadeyle ne yaparsın? İşte bunu belirtmek için. Ne diyor ondan sonra? Vela entüm abidüne ve abid. Vela abidüne. Sizin taptıklarınız ilahlara ben ibadet etmem, tapmam. Yani siz kendi hayalinizde bir varlıklar ortaya çıkardınız. <gülüyor> ve bunlara tapmaktasınız veya sevmektesiniz her neyi seviyorsa insan her ne varsa gönlünün içerisinde bir kırıntı dahi olsa sevgi ne varsa o onun Rabbıdır, onun hakkıdır, ona tapmaktadır. Genelde doğrudur fakat dirimsellik hükmüyle yapıldığı için, yani geneli idrak ve ihata edemediği için suç oradan çıkar. Tahsis etmektir. İşte <gülüyor> böylece Gerçekten kendini idrak ettiğinde bir kişi hakkın örtüsü olmuş ve bu da küfür. Ama belirttiğimiz gibi tabii ki bu küfrü hakiki olan küfür. Insanı sırrı, enesirri. Hı, i̇şte bu zuhur eder o zaman. Kötü kişilerin güçlükleri siccinden çıkar iyi kişilerin makamı olan illiğine yüz tutar. Kötü kişilerin düştükleri, siçiğin demek tabiat şartları arasında madde varlığında yaşayıp kalması. Yani tabiatından kurtulamaması. Hani insanın tabiatı vardır ya, benim tabiatım bu der. Şunları seviyorum, bunları seviyorum, şunları sevmiyorum, bunları sevmiyorum. Bunları istiyorum, bunları istemiyorum dediği bir tabiatı vardır insanın. İşte bu tabiat kayıtlarında, beşeriyet kayıtlarında kalması o kişinin sicin hayatını yaşamasıdır için hapishane demektir gibi. işte gibi. belirli, sınırlı bir ortamda yaşayan hapishanededir. Ama bu 100 metre karelik bir hapishane olur, bin metre hapishane olur. Dünya, demiyor mu, insanın Müslüman'sı ya, için hapishanesidir. Ama beşeriyetinde yaşayanların hapishanesidir. Bir başka ifadesi, ifadeyle dünya yine Müslümanların cennetidir aynı zamanda. Ve de dünyadan daha ileri bir yaşam yoktur alemde. Yani dünya yaşamının üstünde değerli olan bir yaşam yoktur bu alemde. Şu içinde bulunduğumuz hayatı, yaşantıyı biz işte zorluk hastalanıyoruz, zorluklar içerisinde yaşıyoruz, fakir yaşıyoruz, hemde yaşıyoruz, imkanlarımız olmuyor şekliyle hani küçümsüyoruz ya. Aslında bu dünya yaşantısı, cennet yaşantısının da üstünde, diğer bütün alemlerde yaşanan bütün yaşantıların üstünde ve değerli olan bir yaşantıdır. İçinde bulunduğumuz için farkında değiliz. Ha, farkında burayı, için ya, burayı gerçekten idrak edebilmek için bunun dışına çıkıp da seyretmek lazım. Yani bir an kendini soyutlayacak bütün varlığından, Çoluk, çocuk, evlat, ev var, şu bu falan, eş, dost. Yani kendini salt bir varlık olarak, bir güç olarak, enerji olarak soyutlayıp dışarıya çıkacak ve mesela birisi gelse dışarıdan baksa buraya şimdi. O şekilde seyredecek ve kendi durumunu ondan sonra takdir ederek, fark ederek değerlendirecek. İşte içinde bulunan halin gerçek değerini yapmak mümkün olmaz. Çünkü o bize tabii geliyor yaşantı. Böylece akıp gidiyor. Suyun nehirden akıp gitmesi gibi, kanalında akıp gitmesi gibi Bize öylece bedava geldi çünkü bu hayat zaten. Bedava da gidiyor. Evet. Bir... Hiçbir ufacık bir şeyimiz daha yok. Melekiyet, melekiyet diye hiç sıfır kalır insan yaşantısında. Çünkü meleğin hakkı bulması da bir şey söz konusu değil. Hayvanın hakkı bulması diye bir şey söz konusu değil. Bu insana has bir özellik ancak. Ve o da burada bulunuyor işte. Eğer biz gerçekten dünyaya gelebilirsek ancak dünyadan gidebiliriz. Bu işin bir başka yönü. Gelebildik mi acaba şu dünyaya biz? İnşallah. İnşallah. İşte, <gülüyor> gerçekten bu temenniyi muhakkak yapmamız lazım. Evet. Bedenlerle maddeyle bu dünyada yaşamak dünyaya gelmek demek değildir. Bak şu şu cümleyi gerçekten iyice kafamıza yerleştirelim. Beden olarak fizik olarak dünyaya gelmek bu dünyaya uruç, yüzül etmek değildir. Hala hazırda şimdi tenzih ederek söyleyelim, istisna olarak söyleyelim. Bütün yaşanan alem, şu anda yaşanan alem, çoğunluk olarak esma alemindedir yaşantımız. Şimdi, dünyaya geldik diyoruz değil mi? Nasıl geldik dünyaya? Dünya nedir? Biz neyiz? Bunları bilmedikten sonra fizik olarak dünyaya gelip ayak basmak demek dünyaya gelmiş olmak değildir. Biz hayalimizde yaşadığımız müddetçe gerçekten dünyaya inmiş sayılmayız. <gülüyor> Adem Aleyhisselam gibi dünyaya basmak kendi dünyamıza ayak basmak cennetten çıkarıldı, dünyaya bastı, dünyaya indirildik dedikleri bu meseledir. Yoksa Adem Aleyhisselam suretinin oraya gelip dünyaya ayak basması demek değil. Adem'in mananın dünyaya ayak basmasıdır. Mühim olan alaşılması gerekir. İşte onu düşünün. Evvela Adem olmak muhakkak bazı mevzularda geçiyor ya. Yani Adem'in özelliği dünyaya ayak basmak demek kendi kişiliğini, kendi varlığının ne olduğunu idrak edip yaşamak ve Allahu Adem ve kullihe işte bu idrakta yaşarsa Adem yüksüktü, meydana gelmiş olur ve kişi gerçek dünyada yaşar. Dünya gerçek dünya ama ha işte. Bize göre hayali bir dünya yani hayalimizde yaşattığımız bir dünya olduğu için daha henüz gerçek dünyaya inmiş hükmünde hukumdayız. Filan varız ama hüküm olarak yokuz. Mantıklı <gülüyor> değil <Anlatabildim gülüyor> mi? Peki nasıl olacakmış? Yani <gülüyor> aleminin bu işini <esim>, oradan geçirmeyelim de esas basit ayat basıktan geçelim. Bu da hayal aleminde. Esas alemi değil. O da değil. Yani gerçek esma alemi de değil. Hayalimizdeki esma aleminde yaşıyoruz ve gerçek dünyaya <gülüyor> yani fiil alemine gelmiş değiliz. Bunun işte daha kuku, kendi varlığımızın Hakk'ın varlığı olduğunu idrak edip aynımızın temizlenmesi, baktığımız varlıkların ne olduğunu gerçekten bilerek yaşamamız işte dünyaya iniyoruz yoksa bütün baktığımız varlıkların ayrı ayrı varlıklar olduğunu düşünerek onlar onlar onlar bunlar bunlar var kavga bürültü varken daha henüz dünyaya gelmişti. İlahi vehmin idraki demek İler, var mı? İlahi tabii, tabii. İlahi vehmin e, birimsel idraki, idraki, geniş boyuttaki idrak değil. değil Kendine göre, göre gerek var. İşte birimsel boyuttaki idraki. O şekilde dünyaya geldik de daha sonra ki hani o daha bir şey olarak İşte bütün onlar dünyaya indirmek için dedikçe <gülüyor> çıkarmak için değil dünyadan çıkarmak için değil gerçekten dünyaya getirebilmek için doğuş yani doğuş. ikinci doğuş dedikleri budur işte yani birinci doğuş Ana rahminden dünyaya gelmek, ikinci doğuşta Esma rahminden dünyaya ilmiyeti. Hı -hı. Hatta, gerçek. Musa'nın uzun ömür verdiği. Ha işte ne oluyordu bu? regaib gecesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rahmet ettiniz. Şimdi e, diyelim ki 15 katlı bir bina var. En üst katından zemine inmek gerekli. Yeryüzüne inmek gerekli. Tabii çalışacak, işini yapacak. Ama geldi beşinci katta kaldı. Bir aşağısını görmeden çıkamaz ki orada ölür gider. Orada kalır gider. Yukarıya da çıkamaz. Geçer gider. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> de gelmeyim, gelmeyim, gelmeyim, gelmeyim, gelmeyim onlar da <gülüyor> <gülüyor> Hayallerinde nasıl yaşamışlarsa, öbür <gülüyor> tarafta da hayali bir nizam onlar içinde var. O hayali nizam devam ediyor Orada devam eder. Aynen devam eder hayalinde yaşadığı kendini nasıl kabullenmişse, o şartlar içerisinde oradaki hayatı devam edecek ve de bir daha ebedi olarak kendini bulması, bilmesi diye bir şey mümkün değil. Ama oradaki yaşantı, cennet yaşantısı da olabilir, cehennemin yaşantısı da olabilir. Cennette olmak, hayalden kurtulması demek değildir insanın. Tek hayalden efendim? Cennet de bir hayal ediyor. İşte kendini ona göre hayali yaşantıda bulacak. Cennetin en büyük nimeti neydi? Evet, evet. Zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın onlara belirli sürelerde cemaliyle görünmesidir. Cennetin en büyük ve en son nimeti budur. Çünkü cennet nimetleri esma yoldu gelir. İsimler aleminden kaynağını alır. Ama cemalullah denilen, zatın gerçek varlığı denilen Allah hal, nereden sıfat bölgesinden gelir ki? Onun çok üstünde olan bir geliştir. Cennetimiz Tabii ki var. zat cenneti. Tabii ki o ikisi uymaz birbirine. İşte cennet ehlinin çoğunluğu bühül denmeleri bu sebepten oluyor. Bühül nedir diye sormuşlar. Ha saflıktır, temizliktir demişler. Aslında deyin beyin, ahmak manası. o. biz onları kendileriyle başa buluruz Biz onları kendi hayalimize göre değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. Kelimini ifade ettiği gerçek ile değerlendirmek lazım ki yarını bulsun. Evet. Genelde fiil düzeyindeki oluşumları meydana geçiyor, o da yaranlı. Ama gerçek ne vermek için Madem ki araştırıcı olarak hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İşte ilk olarak e, araştırmamız gerekli işte hep söylenildiği gibi kendi varlığımızı araştırmamız gerek çünkü bundan mesleniz kötü kişilerin düştükleri sicilden çıkar iyi kişilerin makam olan illiğine yüz tutar işte dünyaya geldikten sonra ancak illiğine, yani ala illiğin demiyor ya, en üstte hakkın varlığının, hakkın varlığıyla bir olma noktasına ve bu ve bu da idrak düzeyinde yükselme manasıdır. Yani sitçiğin dedikleri şey, beşeriyetinde kalıp, tabiatında, nefsaniyetinde kalıp hapsolmak, illiğin demek de bu nefsinden hür olup <gülüyor> hür olup, gerçekten kendi hayatını yaşamak üzeri olan bir hayat tarzını anlatıyor. Hemencecik tevbe eder yani iyi kişilerin makamı olan illiğine yüz tutar hemencecik tevbe eder seçilmiş oğulları arasına katılır ve insan olur. Hemencecik tevbe eder demesi burada bizim anladığımız manada beşeri durumda herhangi bir suç işleyip de sonradan ona nadim olup tövbe etmesi şekliyle değil, bu avam içerisinde olan, avam içerisinde, içerisinde olan bir tövbedir. Tövbe eder demesi, tövbeyi ortaya getirecek bir durumu, bir fiili göremez hale gelmesi demektir. Sen söyledin Yani, bakış açısı o kadar genişler, o kadar değişir, o kadar şekil değiştirir ki, artık tövbe edilmesi gerekli bir şey göremez hale gelir. Yani suç göremez hale gelir. Çünkü bütün varlık, hakkın varlığı, bütün fiillerle hakkın fiili olduğunu gerçekten idrak ettikten sonra suç diye bir şeyin ortada kalmaz. O boyuta göre kalmaz. Ama Kişi, birimsel olarak, kişisel olarak yaşıyorsa, bunların hepsi yerli yerincedir, geçerlidir. Kişinin kişiliği sürdüğü müddetçe tövbe etmesi mutlak gereklidir. Ama kişiliğinden kurtulduktan sonra tövbe hükmü kalkar ortada. Nasıl ki İvan hükmü kalktı, onun gibi kalkar. Ama genelde bunlar hepsi yerli yerincedir, boyutlarında yerli yerincedir. Bunları yanlış anlamayalım. Tövbe kalktı, iman kalktı, bilmem ne kalktı diye e, her şeyi bir tarafa <gülüyor> satırlayıp atamayız. <gülüyor> Muhakkak sorumluluyor. Yani. Muhakkak sorumluluyor. Çünkü <gülüyor> e, bir şey yerine doldurulmayınca o şey oradan boşaltılamaz. Şurada belirli bir koltuk varsa vardır. Ama bu koltuklar eskidi, modası geçti, değerini kaybetti oturulmaz hale geldi. Bunlar kaldırılır ama yeri boş bırakılmaz. Daha ne yenisi, daha var. sağlamı, daha güzeli konur yerine. İşte bunu yapabiliyorsak, bu gücü kendimizde bulabiliyorsak, onları yapabiliriz. Ki bu güç de var zaten. insana verilmiştir bu. Evet, hem kendisi bakımından hem çevre bakımından. Kendindeki gücü her gün daha, biraz daha ortaya çıkaracak kişi. İşte dünyaya gelip de gerçekten ayakları yeryüzüne bastığında kendin ne ol gücü bulur. Eğer havada geziyorsa, ayakları yere basmıyorsa tabii ki onun yükselmesi de söz konusu olmaz. İşte bu tövbeyi yaptığı zaman seçilmiş Adem Ademoğluları arasına katılır, insan olur. Yani ne kadar ne güzel. Adem olarak indi, Adem oğlu oldu, Ademlik hüviyeti ve hükmünden sonra da insan oldu. Adem olur demiyor, Adem olarak başlar, ama insan olarak neticelenir, insana dönüşür ya. Yani. Ama insanın dönüşmesi için de Adem olması lazım işte. Adam değil de Adem olması lazım. Adam olursa insana dönüşür. Hani ne diyordu? Kötü işlerden arınır, İdris Bey, peygamber gibi götlere yükselir. Pis huylardan kurtulur, Muh gibi hakikate ayak girer. Pis huylardan kurtulur demesi, pislik diye, kötülük diye, eksiklik diye bir şey göremez hale gelir. Bu Risulardan kurtulur demek, onları yapmaz, bir kenara çeker atar demek değil. Yani onları yapmamak suretiyle kurtulur demek değil. Kendisi yapmazsa etrafta görüyor demektir ki bu da tam kurtuluş olmaz. Yani öyle bir şeyin hükmün varlığını görmez hale geliyor. Görmez hale geliyor. Nuh Aleyhisselam ne yaptı hani? Gemi yaptı. Belirli işte birkaç, 80 küçük arkadaşı ve işte hikayesinde bahsedildiği gibi hayvanlardan birer dil aldı. Hayvanlardan birer eş aldı diyor <gülüyor> Hangi hayvanlardan aldı acaba? <gülüyor> Kurtları, kuşları mı aldı? <gülüyor> Biz onu çivilerle ve levhalarla çakılmışa yükledik diyor. İnsan kanunu başında. Çivilerle ve levhalarla yapılmışa yükledik. İşte bizim hatırımızda Nuh'un gemisi olduğu için gemiyi kastediyor zannediyoruz. Halbuki bedeni kastediyor. Çivilerle, levhalarla dediği kemiklerle ve deriyle kapladık. Çünkü çivilerle, levhalarla kapladı, kaplanan gemiye yükledik demiyor. Biz anlıyoruz ki Nuh'un cesedini yükledi Geminin içerisine Nuh'un gerçeğini yükledi O bedene Yani Nuh'luk özelliğini Nuh'luk hassasını muh düzeyindeki ilmi O bedene yükledi O beden Nuh değil Yani Ondaki özellik muh özelliği Biz ne yapıyoruz? Nuh'luk hürriyetini ve özelliğini o bedene yükledi. Biz anlıyoruz ki o bedenin beşeriyeti muhtu. Hiç ilgisi yok. Nuh denen ifade neyse o ifade o bedene yüklendi. O mana topluluğu o bedene yüklendi. Neydi Nuh Aleyhisselam'ın özelliği? dört tane oğlu vardı. Değil mi? Tufan oldu. zaman zamanında dört tane oğlunun bir tanesi helak oldu. Neden? Çünkü o zaten senin zuriyetinden değildi diyor. <gülüyor> ya Rabbi diyor işte oğlum boğuluyor. Onu kurtaramız yok diyor. Üzülme olmuş O zaten senden değildi diyor. Şimdi bu dört oğlunun bir tanesinin o tufanda yok olması hadisesi neyi anlatıyor? her peygamberin kendine asıl özellikleri var ya, her peygamberin hayatından da bizlerin bazı şeyler almamız gerekiyor ya, bunda Nuh'un dört oğlundan bir tanesi, hem de en uzun boylu olanı, en güçlü olanı, ne diyordu, benim boyum uzun, babanın boğazıma kadar su gelmez diyordu, kendi hayaliyle, gelse de dağa çıkarım, ağaca çıkarım diyordu, ama ne zaman ki, sular yükselmeye başladı, gemi de yükselmeye başladı. Bir dalga geldi, aldı, götürdü onu. Bu kıssayla, bu hikayeyle ne murat ediyor acaba? Cenab-ı Bir <gülüyor> luftan neler çıkıyor ya, daha bunları bırakıp da yani özel bir konusuna geçsek, herkesten bir şeyler çıkarlar. Yani, bu durumun, Cenab-ı Hakk'ın gibi, ben seninle aile efradını <gülüyor> garantilerim yani, mazure kalmış diye diyor. Şey. diyor. <gülüyor> Fakat e, öldüğü zaman iltica <gülüyor> diyor, bana var etmiş. Böyle demişsiniz, niye? <gülüyor> İyi ama diyor, o senin e, ben arkan, diyor. arkandan yürümek sizin aile efradın sayılmaz diyor. yani. Bu şey de bize Şimdi buna birçok yönden bakabiliriz. Birisi işte kötü huylarının kendinden uzaklaştırılması bir tanesi İman şey, hükmü Bunun bir başka ifadesi de şudur şimdi yaşantı nasıl oluyordu? Fiiller alemin, esma alemin, sıfat alemin, zat alemin bunun dört oğlu bunları belirtir. Yani kendi bünyesindeki yaşantılarıdır. Oğlunun en büyüğü yani biri, birinci oğlunun ortadan kaldırılması muhta fiiller aleminin düşmesi hükmüdür. Fiiller aleminin düşmesinin hükmü de tufanın gelmesi dolayısıdır. Tufan geldikten sonra beşeriyetinin ortadan kalkması dolayısıyla fiiliyatının da hükümsüz, geçersiz olması demek. Zaten onun böyle değildi. Tufan dedi. <-hı>. <gülüyor> <gülüyor> tufan ne oluyor? Bekleme bekleme beklerse çok bekler. Tufan eee şey dedim. Ondan sonra tufan deriz. Mücadelemizi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tufana göre yapalım. Yoo, geçti de bir sonra evet, ben, şu an bir. işte pis suylardan kurtulur yani pis suylardan kurtulur demesi, beşeriyetine atıf yaşantıdan kurtulur tabiatından kurtulur yok olur kurtulur, Nuh gibi hakikate ayaktırar, yani, hakikate geçer cüz'i kudreti külli kudrette yok olur da Halil gibi Tanrıya dayanır. Cüz'i kudreti, külli kudrette yok olur demesi, kendini evrece düz olarak, düz olarak kabul etmesi, nin hükmünü ortadan kaldırıp, kendinin külli bir varlık olduğunu idrak etmesidir. İşte bunu idrak ettikten sonra Halil gibi, Halil İbrahim Peygamber gibi Tanrıya dayanır. Halil ne diyordu? Ateşe atılırken o <gülüyor> benim Bütün o dört büyük melek sırayla geldiler hepsi. Yardım edelim sana. Azra'yı geldile, şunların ömrünü hemen hepsinin canlarını alayım. Ee, Mekail aleyhisselam geldi, şurayı yağmur yağdırayım hemen dindireyim, keseyim yangını durdureyim. Hiçbirinden bir şey istemedi. Hepsine söylediği söz şu: Ben sizlerden bir şey istemem. İstesem Rabbimden isterim. Rab bundan dahi bir şey istemem o beni benden daha iyi bilir evet. işte bu devekül içerisinde Kesinlikle. teslimiyet içerisinde o ateş ona bahçesi oldu evet. tamam, peki bu hal nasıl oluşuyor <gülüyor> işte kendi varlığının gerçekten hakkın varlığı olduğunu idrak etmesi dolayısıyla melekler kendi güçleri kendinden meydana gelmiş varlıkla kendinden meydana gelmiş varlıklardan yardım istemesi akıl işi olmaz. Akıl kârı olmaz. Çünkü ondan meydana gelmiş. Dolayısıyla hakkın hak ile oradaki muamelesi kendi kendine olan fiiller boyutundaki muamelesidir. Dolayısıyla o beni benden daha iyi bilir demesi bu yönden oluyor. Ha, ayrılık gayrılık diye bir şeyin ortada olmadığını bütün bu e, yapılan işlerin, Hakk'ın rızasıyla, Hakk'ın dileği olduğunu idrak etmesi ve de başka hiçbir varlığa arada yer olmaması, olamaması hükmünü belirtiyor. Tanrı'ya dayanır, Hakk'a dayanır demesi bu. Yoksa ayrı bir varlık var da, o da bir ayrı varlık. Hakk'a dayanıyor, güveniyor demek değil. İşte burada tevekkülün, dayanmanın gerçek hükmünü de belirtiyor aynı zamanda. Yani burada dayanmaktan maksat, kendi varlığının, Hakk'ın varlığı olduğunu idrak etmesi. Dileğine Tanrı razılığı da uyar. Böyle olunca, Hak da buna razı olur. Böylece Musa gibi o unu kapıya gider. Turdağ'a hani gidiyor. On evre Tevrat'a için kendi bilgisinden kurtulur. Yani beşeriyet hükmündeki kendi bütün bilgilerinden kurtulur. İsa peygamber gibi gök ehlinden olur. Bir uğurdan bütün varlığını yağmalar, Ahmet'in ardına düşüp miraza çıkar. bir uğurdan, yani bir varlığından, bir halinden bütün varlığını yağmalar. Yani, bu hakikatleri idrak ettikten sonra, kendine has bir varlığın olmadığını idrak eder, yağmalar demesi yok olur zaten, kendiliğinden yok olur. Hani yağmadır, Allah diyorlar ya, bunun ilk yaşantısı, madde boyutundaki varlığını yağma etmektir. O hani, <gülüyor> Mevlana Hazretleri'nin e, Zerkubi'nin ha, Salahattin Zerkubi'nin yaptığı gibi hani, tak tak tak tak tak tak hak hak hak diye gelir vecde geldiğinde yağmaları alan alsın diyor. Bütün e, altınları, gümüşleri neleri varsa hepsini yağmalıyor. Çünkü neden? Kendi özünü idrak ediyor o anda. Kendi varlığını idrak etmesi dışarıdaki olan bütün varlıkların kendinin olmasından çok daha üstün bir hal. Olarak o yaşantıya giriyor ve yamalansın diyor. Çünkü daha değerli bir şey gelmedikçe ondan ver ki değeri terk etmek mümkün değil. Eğer terk ediyorlarsa gerçekten daha değerlisini buluyorlar da terk ediyorlar. Ama bize göre o görmüşte elinde hiçbir varlık olmadığı için terk etti diyoruz biz. Yani karşılıksız terk etti diyoruz. <gülüyor> kaldırıyor, atıyor, serpiyor. O zaman ir zaten hiçbir oluyor. İrade Bayağı. kalmıyor. Işte, beşeri irade kalmıyor. Evet. Beşeri irade kalmayınca da madde değeri değişiyor. Bütün varlığını yağmalar. Bu madde boyutunda böyle olduğu gibi birimsel varlığını da yağmalıyor. Yani izafi benliğini dahi yağmalıyor. Şimdi nefsi benliğimiz, beşeri benliğimiz, madde benliğimiz Bayağı. var ya bir de ruh yapı diye kendimiz bildiğimiz ruhani tarafımız var, izafi benliğimiz var, onu da hiyam alıyor yani ne ruh ne ceset olarak varlığına ne şey kalmıyor salt bir akıl olarak kalıyor sadece işte böyle olursa Ahmet'in ardına düşüp miraca çıkar Muhammed'in ardına düşüp demiyor Ahmet'in ardına düşer diyor. Çünkü Muhammed ismi Az Peygamber'in dünyadaki ismidir. Yani yeryüzünde fiiller alemindeki ismidir. Ahmet ismi ise ahad ahadiyet boyutundaki olan varlığının ifadesi ismidir. Yani Ahmet'in miminde ahad, Ahmet'in miminde gözüktü. Yani ahadiyet sırf zati, ilk tecelli denilen hal, Hazreti Peygamber hüviyetinde, Hazreti Muhammed hüviyetinde ama Ahmet özelliği olarak belirdi. Yani Muhammed'in Ahmediyeti aslında. O Ahmediyet de Ahadiyete raci, yani oradan geliyor. İşte Ahmet'in ardına düştü. Yani ahadiyet mertebesine yükseldi. Ki bunun da tek yolcu başısı Hz. Muhammed ismiyle vasıflanan varlıktan ortaya çıkıyor. Harun varlığı oradan ortaya çıkıyor. İşte Ahmet'in ardına düşmezsek eğer miraç etmemiz de mümkün değil. Ne İsa, ne Musa ne herhangi birisi bizi miraç'a götüremez. İşte Hz. Muhammed'in yani Ahmet'in yeryüzüne inmesi, yani bir fiil inmesi miraca çıkarmak içindir. İşte Muhammed ümmetinin üstünlüğü buradan geliyor. Çünkü bu başka bir ümmette olan bir özellik değil. Sadece Ahmet'in ümmetinde olan. Ama bizler Ahmet ümmetiyse. Ya. <gülüyor> Yoksa ismen, Hüviyyette nüfus kağıdında e, dini nedir, İslamdır Müslümandır demek ki Ahmet'in ardına düşmüş olmaz. Ahmet'in gerçek ne olduğunu idrak eder de yaşarsak ancak onun peşinde olmuş oluruz. <gülüyor> Değil mi? Efendim öyle. Elimizde bir ip varsa önümüzde giden bir arabaya o ip bağlıysa onun peşinde gidiyoruzdur. Araba gitmiş bilmem Levent'e, Fatih'e biz daha Bakırköy'de, Topkapı'da, bilmem nerelerde avunup gidiyoruz. Onun köyüne gitmesin. Nerede bulacağız e, onu? Nereden gideceğiz? Yani, Elimize bağlantı olmayacak. Yani yakın yakın evet. olarak bir bağlantı olsa. Bir tane de burayı bağlayabiliriz. Bizde çok sağlam olacak. Evet. Tabii. Evet. tabii işte bu durum Hani Kur'an-ı Kerim'de evet, de yazılıymış bir ittir evet. diyor. Evet, kopması mümkün olmayan bir kulda sarılın diyor. Velhasıl Ahmet hüviyetiyle yeryüzünde kendini gösteren Zat-ı İlahi Muhammed ismiyle de kendini medih etmektedir. Yani Muhammed medih edilen, değil mi? Hamdeden eden isminde medih edilen, övülen yani. Muhammed demek çok övülen. Yoktu. O güne kadar o isim kullanılmadı. Çünkü ona e, mahal olacak o ismin özelliğine mahal olacak bir varlık yoktu ortada. Ancak o mahalle hastı Muhammed ismi. Şimdi kullanıyorlar. Ha, ondan sonra. Evet, Türklerde fazla yoktu. Türklerde Mehmet diye geçer. Muhammed Muhammed diye geçer. Mehmet'in ismi Muhammed demektir aslında. Biz de öyle biraz değiştirerek bulamıyoruz. İşte diğer peygamberler içerisinde, yani bütün peygamberler içerisinde bir peygamber var ki, o peygamber, ümmet olmak dolayısıyla kendi şerefi peygamber olma şerefinden daha üstün olacak. Yani bir kişi düşünelim, bunun bir peygamberliği var, kendine asıl peygamberliği var, bir de ümmetliği var, ümmet olacak, o peygamberin ümmet olması, yani ümmetlik hüviyeti, kendi peygamberlik hüriyetine eş değer, belki daha da üstün ama peygamberliğin şanına halel gelmesin diye eş değer diyelim. Bu hangi peygamber? İsa Aleyhisselam. ya. Aleyhisselam. İnecek ya. Yeryüzüne inmesi dolayısıyla Az Peygamber'in ümmeti olacak. Yani hem peygamberliği var hem ümmetlik hassas özelliği var. İşte ümmet olması peygamberlik olmasıyla en az eş değer. Yani anlatmak istediğim Kıymetimizi bilelim. Evet, evet. Kıymetimizi bilelim. Evet. Çünkü Ahmet'in ardına başkası düşemez. Yani İsa ümmeti Ahmet'in ardına düşemez. İsa'nın ardına düşemez. Evet. evet. evet. evet. evet. evet. O başka o zaman metrodur. Metro. İşte miraca çıkmanın, miraca çıkmanın şartı Ahmet'in ardına düşmek. Başka yol yok. Başka yol yok. Ne diyordu? Ya iyi e, ya iyi nefsin mutmain ne? Ancak mutmain olan nefse bu hitap olur <gülüyor> diyordu. İle raziyeten merye, raziye merye halleriyle. Şafetkulu, fetkuli fi ve fetkuli cennet. Benim kullarımın arasına gir. Hangi kullarının arasına gir? Sıradan kullarının arasına mı gir? Yoksa Abdullahların arasına mı gir? <gülüyor> ve onlarla birlikte zat cennetine gir demektir. Bunlar evvelki cennete girler Esma düzeyinde olan. Vardır. Burada zat ve sıfat cennetleri var. Yani i̇şte nefsi ne olduktan sonra ancak bunlar meydana çıkar. Nefsi mutmainleyen hali de işte en alt düzey, Kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu aynel yakayın müsaade etmek ve yaşamak gereğini yaşamaktır. Dairenin bitim noktası olan insanlık ilk ve başlangıç noktası olan mutlak varlığa birlik alemine erişti mi artık o makama ne bir melek sağar, ne şeriat sahibi bir peygamber. Dairenin bitim noktası olan insanlık. Şimdi, Hak'tan geldi, aşağıya indi, tam bir hayvan haline geldi. Burada kendi idrakini, kendi varlığını idrak etmeye başladı. Kendisinin sadece beşeriyetten meydana gelme bir varlık değil, bunun üstünde bir varlık olduğunu idrak etti ve gereğini yerine getirmeye başladı. Yavaş yavaş yükseldi. Neticede Hakk'a vardı. Yani kendine vardı. Şimdi, o ayrılıyorken kendinden haberi yoktu. Yine haktı evvelce ama... ha, Birinci ayrılışında aşağı inerken. Kendinden haberi yoktu. Bir zaruri oraya geldi. İstese de istemese de oraya geldi. İşte oraya gelmesi, yarım dairenin tamamlanması, bunu bilince aktararak gerçek olarak yaşantıya koyma, yaşantıda yaşama hükmü dünyada ademliğin başlaması. Yani gerçekten dünyaya, ikinci defa dünyaya inmesi. Yani şuurlanması. Ha ondan sonra bakar ki hani yerim bu yerde, yüksel yerim bu yerde değildir. Bunu idrak eder de oradan yükselmeye başlar. Ama bu idrak et